وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وَمَا لكم من ناصرين بسم الله الرحمن الرحيم وبدى لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به Derken yaptıkları ne kadar kötü, pis iş varsa karşılarına çıktı. Alay ettikleri cehennem azabı kendilerine her taraftan sardı. <gülüyor>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 Lillahi'l hamd rabbis Demek ki bütün hamdler, övgüler göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Wa lahu'l kibriyetu fi's semawati ve'l ardı ve hakim Göklerde ve yerde ululuk yalnız ona aittir. Aziz ve hakim odur. Üstün kudret tam hüküm ve hikmet sahibidir. Ahkaf suresi. Mekke döneminin sonlarında indirilmiş olup 35 aittir. Surenin adı 21. ayetinde geçen kelimeden gelmektedir. Ahkaf kum tepeleri demektir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Amin. Amin. Tensilül Kitab min Allahil Azizil Hakim. Bu kitabın indirilmesi o üstün kudret Tam hüküm ve hikmet sahibi, aziz ve hakim Allah tarafındandır. Ma <gülüyor> Biz gökleri, yeri ve bunların arasındaki varlıkları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 Müşriklere ماذا Şimdi baksanız الأرض şimdi baksanıza şu sizin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 وَمَنْ أَضَلُّ مِنْ مَنْ يَدْعُوا من دُونِ اللّٰهِ من لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ, وهم دعائهم غَافِلُونَ Kendisinin duasına ta kıyamete kadar cevap veremeyecek olan ve esasen kendilerine yapılan duadan habersiz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 o kafidir. o gafurdur, rahimdir, affı, merhamet ve ihsanı pek boldur. Qul ma kuntu beden min ve ma adri ma yufgalu bi wa bikum. In attbagu illa ma yuha ilay ve ma ana illa nadirun nubin. Deki.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 onlar cennetlik olup, yaptıkları güzel işlere karşılık olarak, ebedi kalmak üzere o cennetlere girerler. <Sessizlik>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 fakat bir de öylederi var ki kendisini imana davet eden anne ve babasına öf be,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 diye direktir. İşte onlar <gülüyor>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 Yaptığı işlere göre dereceleri vardır. Sonuçta Allah onlara işlerinin karşılığını tam tamına ödeyecek, onlar asla haksızlığa maruz kalmayacaklardır. Ve yoma yaradıl diye kafaru alannari azhabetun tibatikun <Sessizlik> fi hayatikum al dunya, wa istamsagtu biha.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 وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ تَعْبُدُوا إِلَّ اللّٰهِ إِنِّي أخاف عَلَيْكُمْ يَوْمٍ <عَظيم> Bir de art halkının kardeşleri Hud'u hatırlar. O ahkafta kavmini uyarmıştı. Gerçekte ondan önce de sonra da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 sen bizi tanrılarımızdan vazgeçirmeye mi geldin? Haydi, iddiaında tutarlıysan, geleceğini bildirerek bizi tehdit ettiğin azabı başımıza getir bakalım derler. قَالَ اِنَّمَ الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا اُغْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ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 Belstaceltumbi bildirilen azabı,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 Hepsi helak olup sadece meskenleri kaldı. İşte biz suça gömülmüş güruhu böyle cezalandırırız. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ ف۪ي مَا Kemâ âğnâ 'anhum sem'uhum ve lâ ebsâruhüm ve şey' iz kânû yechedûne biâyâti llâhi ve hâka bihim mâ Gerçekten biz onlara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 "Çalı, ya kovman! İnnah seman kitabın unzil min bagd Musa, kitabın unzil min bagd Musa, muddıqlı ma bina "Ey milletimiz," dediler. Biz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 Allah'ın elçisine icabet etmeyen kimse bilsin ki, Allah'ın cezasından asla kaçıp kurtulamaz ve Allah'tan başka hiçbir hâmi ve dost bulamaz. Onlar besbelli bir sapıklık içindedirler. اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَضَّ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ بِقَادِرٍ O kafirler şu gerçeği hala anlamadılar mı ki?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 İnkar edip durduğunuz için, haydi öyleyse tadın bakalım azabı. Təcibd azm ma illa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 sadece bir saatinden daha fazla kalmadıklarını düşüneceklerdir. Bu bir duyurudur. Sözün kısası, Allah'ın yolundan çıkmış yürühtan başkası helak edilmez. Muhammed Suresi Medine'de nazil olmuştur. 38 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا İnkar edip, insanları Allah'ın yolundan engelleyenlerin bütün yaptıklarını Allah,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 Muhammed'e indirilen vahye iman edenlerin ise, günahlarını örtüp, hallerini düzeltir. ذَٰلِكَ بِأَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَٰلِكَ يَطْرِبُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ Bu böyledir. Çünkü kafirler batıla uydular. İman edenlerse, Rableri tarafından gönderilen Hakk'a uydular. İşte Allah, insanlara kendi durumlarını böylece beyan eder. فَاِذَا <gülüyor> فإما من بعد وإما في داء أن حتى تضع الحظ أو زارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن يبل وبعضه ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلا يضل أعمالهم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 Benzeri iş yapan kâfirleri de benzeri akıbetler beklemektedir. Bu böyledir. Çünkü iman edenlerin yardımcısı Allah'tır. Kâfirlerin mevlaları dostları yoktur. İnna Allah yeddilülladîn amin ve amilüllâlihât cennet tejiri min teptiha lânhar. Ve lâddîlakfurû yetmetteûn ve yekulûn kma tekul lângam ve nahr Muhakkak ki Allah iman edip, makbul ve güzel işler yapanları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 فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض رأيت الذين فِي قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشى عليهم من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف.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 اَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ ف۪ي Yoksa kalplerinde hastalık, nifak bulunan münafıklar, Allah'ın kalplerinde müminlere karşı duydukları kimleri açığa çıkarmayacağını mı zannediyorlar? وَلَوْ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 اَطِيعُ اللّٰهَ وَاَطِيعُ Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin de emeklerinizi boşa çıkarmayın. اِنَّ الَّذ۪ينَ ve وَصَدُّوا an sabilillahi, اللّٰهِ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 Beminkum men yedhul ve men yedhulta inma yedhul an nefsi vallahu al-gani wa antum al-fuqara sizler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 ve zafer ihsan ettik. <gülüyor> Bu da Allah'ın, senin geçmiş ve gelecek kusurlarına bağışlaması, sana yaptığı ihsan ve inamı tamamlaması seni doğru yola hidayet etmesi ve sana şanlı bir zafer vermesi içindir. Hüvellezî enzeles sekînete fî qulûbil mu'minîn Enzeles sekînete fî qulûbil mu'minîn el yezdâdû imanenle ma ve ve Allahu yakinlerini iyice arttırsınlar diye müminlerin kalplerine sekinet indiren odur göklerin ve yerin orduları Allah'ındır Allah her şeyi hakkıyla bilir Tamın hüküm ve hikmet sahibidir. Li yudkhilal mu'minina vel mu'minati cenneten tecrî min tahtiha'l enhar <gülüyor> tecrî min tahtiha'l enhar anhum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 Öte yandan Allah hakkında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 وَكَانَ <gülüyor> Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah hep aziz ve hakimdir. Mutlak galip, tam hüküm ve hikmet sahibidir. اِنَّا <gülüyor> اَرْسَلْنَاكَ Muhakkak ki biz seni bir şahit, bir müjdeci,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 اِنَّ الَّذ۪ينَ يُبَايِعُونَكَ اِنَّمَا يُبَايُعُونَ اللّٰهَ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ Sana biat edenler gerçekte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 سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفذ لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا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 وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا Kim Allah'a ve Resulüne inanmazsa bilsin ki biz kafirlere alevli ateşler hazırladık. السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ Göklerin ve yerin hakimiyeti Allah'ındır. O dilediğini affeder, dilediğini cezalandırır. Allah gafurdur, rahimdir. Affı ve ihsanı boldur. Seyeقولul mukallafuna idem talakutum ila meğanima li ta'kuduha zarunan attabi'ikum. Yuriduna en yubeddilun Allah. Kullan tettebi'una kezalikum kala Allah min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 Gaza'ya katılmama حرج konusunda Âmâya sorumluluk yok, topala sorumluluk yok, hastaya sorumluluk yoktur. Kim Allah'a ve Resûlüne itaat ederse, Allah onu içinden ırmaklar akan cennetlere yerleştirir. Kim de itaatten yüz çevirirse, onu gayet acı şekilde cezalandırır. Laqad radiya Gerçekten Allah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 tam hüküm ve hikmet sahibidir. Wa'adakumullah maganime katire ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi wa kaffa aydiyen nasan ankum wa kaffa aydiyen nasan ankum li takuna ayatan lil mu'minina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 minatun lam ta'lamuhum an inkarda edip sizi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 فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَك۪ينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَاَلْزَمَهُمْ كَلِمَتَتْ تَقْوَى وَكَانُوا اَحَقَّ بِهَا وَكَانَ tasubu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 <gülüyor> Allah elçisinin rüyasını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 <Gülüyor> Bütün dinlere üstün kılmak için, Resûlünü hidayet ve hak dinle gönderen O'dur. Buna şahit olarak Allah yeter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 ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شرأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار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 Hucurat kelimesinden alınmıştır. Hucurat, odalar, bölmeler anlamındadır. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ya eyyühellezîne âmenû la tukaddimû beyne yedeyillâhi ve rasûlih وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ Ey iman edenler söz ve hareketlerinizde ileri gidip de Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah her şeyi hakkıyla işitir ve bilir. Yaa ay yehal ladin amanu la tufag acwasakum fauqasotin nabi, ve la tajharu lehul bilqaul kajhari bagdum libagdum an tahbata amalukum, an tahbata amalukum ve antum la teshgun. Ey iman edenler.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 وَلَوْ أَنَّهُمْ Eğer onlar, sen kendilerinin yanına çıkıncaya kadar bekleselerdi, elbette kendileri için daha iyi olurdu. Bununla beraber, Allah gafurdur, rahimdir. Ey aileler! Amanu, icacım fasik bin bair, ftabiyanu, ftabiyanu, Ey iman edenler, herhangi bir fasık,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 وَلَاكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْا۪يمَانَ وَزَيَّنَهُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّىٰ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْكُسُوقَ وَالْهَسْيَانِ İyi düşünün ki Allah'ın Resulü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 Allah, her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. وَاِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَاِنْ بَغَتْ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْاُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيئَ اِلَى اَمْرِ اللّٰهِ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 ولا نساء من نساء عساء أيكن خيрам منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بس لسم الفسوق بعد الإيمان وَمَن لَم يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ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 Merhamet ve ihsanı boldur. Ya ay yehanesu, innaخلقناكم ya zekriu wa utha, vajalna kum, vajalna kum şebu u qabāilu tağarfu. Inna akram kum girda Allahi atqaṭu. Inna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 mükemmelen bilir her şeyden hakkıyla haberdardır Alatel a'rab amanna kul lem tu'minu velakin kulunu eslamna welamma fi ve Allah ve resuluhu min a'malikum şey'a İn Allah'a gafurur rahîm. iman ettik dediler. De ki, siz iman etmediniz lakin İslam olduk. Size inkiyat ettik diyiniz. Zira iman henüz katlarınıza girmiş değildir. Eğer Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz sizin emeklerinizden hiçbir şeyin mükafatını eksiltmez. Yaptığınızı zayi etmez. Gerçekten Allah, gafur ve rahimdir. İnneme'l-mü'minûne'l-lezîne âmenû billâhi ve rasûlihî thumme lem yârtâbû, thumme lem yârtâbû ve câhadû bi emvâlihim ve anfusihim fî sebîlillâh. Ulâ'ike humus sâdiqun.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 al <gülüyor> Şanlı şerefli Kur'an hakkı için Bel-عacibu enca'ahum minhum Fekâlel-kâfirûne haza şey'un acîb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 Bel kezzebu bil haqqi fi emrim meriij. Bilakis onlar kendi önlerine kadar gelen gerçeği yalan saydılar. Artık onlar kararsızlık ve perişanlık içindedirler. Efelem yanzuru ile s-semâi fevkahum keyfe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 فَاَنْبَتْنَا <gülüyor> Gökten bereketli bir su indirdik. Onunla bahçeler ve biçilen ekinler salkım salkım meyveleriyle ulu hurma ağaçları yetiştirdik.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 onlardan önce nuh halkı Ashabı Res, semud aad Firavun halkları, Lut'un hemşehrileri, Ashab-ı Eke ve tüm Bağ halkı da hakkı yalanladılar. Evet, onların hepsi, peygamberleri yalancı saydılar da, tehdidime müstehak oldular, azaba çarptırıldılar. bil بِالْخَلْقِ الْاوَّلِ بَلْهُمْ ف۪ي لَبْسِمْ min خَلْقٍ جَد۪يدٍ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 ''Ben kullarıma asla zulmetmem.'' ''Yawme li ve ''O gün cehenneme biz, doldun mu dedikçe o, daha yok mu?'' diye iştahını dile getirir. ''Ve uzlifetil baîd.'' Cennet de takva sahiplerine yaklaştırılır. Onlara işte denir, buydu size vaad edilen mükafat, hakka yönelen, koruması gereken her şeyi koruyan.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 لَهُمَّا يَشَاءُونَ وَلَدَيْنَا Orada onlara istedikleri her şey verilir. Nezdimizde bundan da fazlası vardır. وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِنْ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطُشَاءُ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ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 قَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ O halde sen onların söylediklerine karşı sabret. Gerek güneşin doğuşundan, gerek batışından önce Rabbine hamd ederek ibadet et. وَمِنَ الْلَيْلِ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 Emirleri, rızıkları, yağmurları ve bunun gibi şeyleri taksim eden meleklere yemin ederim ki, <gülüyor> size vaad olunan diriliş elbette gerçektir. <gülüyor> İşlerin karşılığı da mutlaka alınacaktır. <gülüyor> <gülüyor> Yollarla, yörüngelerle dolu gök hakkı için, siz tam bir çelişki içindesiniz. <gülüyor> Oysa bu davetten, ancak aklı çarpılmış olan kimse çevrilip vazgeçirilir. <gülüyor>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 Onlara tadın bakalım fitnenizi tadın dünyada kaynaktığınız fitne ateşinin neticesini İşte gelmesi için can attığınız azap denilir İnnel muttakîne fî cennetin ve'ûn ama müttekiler bahçelerde, pınar başlarındadırlar. <gülüyor> Rablerinin kendilerine verdiği mükafatları almaktadırlar. Çünkü onlar daha önce dünyada iyi davranan kimselerdi. Kânû Gecelere az uyurlardı. Seher vakitleri istiğfar ederlerdi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 Göğün ve yerin Rabbine yemin olsun ki, bu vaat, tıpkı sizin konuşmanızın sabit olduğu gibi bir gerçektir. <gülüyor> Sahi, İbrahim'in şerefli misafirlerinin gelişlerinden haberin oldu mu? aleyhi fekalu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 قالوا <gülüyor> كذلك onlar hanımına evet rabbim böyle buyurdu dediler o tam hüküm ve hikmet sahibidir her şeyi hakkıyla bilir